24. mektubun ikinci zeli, Miraci Nebevi hakkındadır. Bismihi, Wa in minshay in illa Yusuf bihi hamdi. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Ve laka raahe nizlete akrha, عند سدرة المنتها, عندها جنة المأوى. Izd yoşa سدرة ما yoşa, min Mevlid-i Nebevi'nin Miraciye kısmında beş nükteyi beyan edeceğiz. Birinci nükte, cennetten getirilen buraka dair, Mevlid yazan Süleyman Efendi, hazin bir aşk macerasını beyan ediyor. O zat, ehli velayet olduğu ve rivayete bina ettiği için, elbette bir hakikatı o suretle ifade ediyor. Hakikat şu olmak gerektir ki, alemi bekanın mahlukları, Rasul Ekrâm Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ile pek alakadardırlar. Çünkü onun getirdiği nur iledir ki cennet ve dar ahiret cin ve ins ile şenlenecek. Eğer o olmasaydı o saadeti ebediye olmazdı ve cennetin her nevi mahlukatından istifadeye müstahit olan cin ve ins cenneti şenlendirmeyeceklerdi. Bir cehette sahipsiz virane kalacaktı. 24. sözün dördüncü dalında beyan edildiği gibi nasıl ki bülbülün güle karşı dâsitane aşkı, tayifi hayvanatın tayife-i nebatata derece-i aşkabali olan ihtiyacı-ı şedîdî aşk nümayı rahmet hazinesinden gelen ve hayvanatın erzaklarını taşıyan kafile-i nebatata karşı ilan etmek için bir hatîb-i olarak başta bülbülü gül ve her nevden bir nevi bülbül intihab edilmiş ve onların nagamatı dahi nebatatın en güzellerinin başlarında hoşamedî nev'inden tesbihgarane bir hüsn istikbaldir, bir alkışlamadır. Aynen bunun gibi sebebi hilkat eflak ve vesile-i saadet-i dâreyn ve habîbi rabbül âlemin olan zat-ı Muhammed-i Arabî aleyhissalâtü vesselâm'a karşı nasıl ki melekân nev'inden Hazreti Cebrail kemal-i muhabbetle hizmetkârlık ediyor. Melaikelerin, Hazreti Adem aleyhisselam'a inkiyat ve itaatini ve sırrı ı sücudunu gösteriyor. Öyle de, ehl-i cennetin, hatta cennetin hayvanat kısmının dahi, o zata karşı alakaları, bindiği Burak'ın hissiyat-ı ifade edilmiştir. İkinci nükte Mirac-ı Nebeviyedeki maceralardan birisi, Cenab-ı Hakk'ın Resul-i vesselama karşı muhabbeti münezzehesi, sana aşık olmuşum tabiriyle ifade edilmiş. Şu tabirat vacibül vücudun kutsiyetine ve istinay zatisine manayı örfiyle münasip düşmüyor. Madem Süleyman Efendi'nin mevlidi rabeti Âmme'ye mazhariyeti delaletiyle o zat ehli velayettir ve ehl-i Elbette irâe ettiği mana sahihtir. Mana da budur ki zatı ı Vacibül Vücud'un hadsiz cemal ve kemali vardır. Çünkü bütün kainatın aksamına inkısam etmiş olan cemal ve kemalin, bütün envaağı, onun cemal ve kemalinin emareleri işaretleri ayetleridir. İşte her halde cemal ve Kemal sahibi, bil bedahe cemal ve kemalini sevmesi gibi, Zât-ı zülcelal dahi, Cemalini pek çok sever. Hem kendine layık bir muhabbetle sever. Hem cemalinin şu aatı olan esmasını dahi sever. Madem esmasını sever, elbette esmasının cemalini gösteren sanatını sever. Öyle ise cemal ve kemalini aynı olan masnuatını dahi sever. Madem cemal ve kemalini göstereni sever, elbette cemal ve kemale esmasına işaret eden mahlukatının mehasini sever. Bu beş nevi muhabbete Kur'an Hakim ayati ile işaret ediyor. İşte Rasul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam madem masnuat içinde en mükemmel ferttir ve mahlukat içinde en mümtaz şahsiyettir. Hem sanatı ilahiyeyi bir velvele zikrü tesbih ile teşhir ediyor ve istihsan ediyor. Hem esma-i ilahiyedeki cemal ve kemal hazinelerini lisan-ı Kur'an ile açmıştır. Hem kainatın ayat tekviniyesinin saniinin kemaline delaletlerini parlak ve kat'î bir surette lisanı Kur'an'la beyan ediyor. Hem külli ubudiyetiyle rububiyet-i ilahiyeye ediyor. Hem mahiyetinin camiyetiyle bütün esma-i ilahiyeye bir mazarı etem olmuştur. Elbette bunun için denilebilir ki Cemil-i Zülcelal kendi cemalini sevmesiyle o cemalin en mükemmel ayine-i şuuru olan Muhammed-i Arabî aleyhissalâtu vesselâmı sever hem kendi esmasını sevmesiyle o esmanın en parlak aynesi olan Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselam'ı sever ve Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselam'a benzeyenleri dahi derecelerine göre sever. Hem sanatını sevdiği için elbette onun sanatını en yüksek bir sada ile bütün kainatta neşreden ve semavatın kulağını çınlatan Ber ve Bahri cezbeye getiren bir velveley zikir ve tesbih ile ilan eden Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselam'ı sever ve ona ittiba edenleri de sever. Hem masnuatını sevdiği için o masnuatın en mükemmeli olan hayatı ve zihayatın en mükemmeli olan zihşuuru ve zihşuurun en eftali olan insanları ve insanların bir ittifak en mükemmeli olan Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselam'ı elbette daha ziyade sever. Hem kendi mahlukatının mehasini ahlakiyelerini sevdiği için, mehasini ahlakiyede bir ittifak en yüksek mertebede bulunan Muhammed-i Arabi aleyhisselatu vesselamı sever ve dereceata göre ona benzeyenleri dahi sever. Demek Cenab-ı hakkın rahmeti gibi muhabbeti dahi kainatı ihata etmiş. İşte o hatsiz mahbublar içindeki mezkür beş vecinin her bir vecinde en yüksek makam Muhammed-i Arabi aleyhisselatu vesselama mahsustur ki. Habibullah lakabı, ona verilmiş. İşte bu en yüksek makam mahbubiyeti, Süleyman Efendi, ben sana aşık olmuşum tabiriyle beyan etmiştir. Şu tabir, bir mirsad-ı tefekkürdür, gayet uzaktan uzağa bu hakikata bir işarettir. Bununla beraber, madem bu tabir, şehn rububiyete münasip olmayan manayı hayale getiriyor, en iyisi şu tabir yerine, ben senden razı olmuşum denilmeli. Üçüncü nükte, Miraciye'deki maceralar, malumumuz olan manalarla o ve nezih hakikatları ifade edemiyor. Belki o muhavereler, birer ünvan-ı mülahazadır, birer mirsadı ı tefekkürdür ve ulvî ve derin hakaika birer işarettir ve imanın bir kısım hakaikine birer ihtardır ve kabili tabir olmayan bazı manalara birer kinayedir. Yoksa malumumuz olan manalar ile bir macera değil. Biz, Hayalimiz ile o muhaberelerden o hakikatları alamayız. Belki kalbimizle heyecanlı bir zevk-i imani ve nurani bir neş'e-i ruhani alabiliriz. Çünkü nasıl Cenabı Hakk'ın zat ve sıfatında nazir ve şebih ve misli yoktur, öyle de şu unat ı rububiyetinde misli yoktur. Sıfatı nasıl mahlukat sıfatına benzemiyor, muhabbeti dahi benzemez. Öyle ise şu tabiratı, müteşabihat nevinden tutup deriz ki, zatı vacibül vücudun, vücubu vücuduna ve kutsiyetine münasip bir tarzda ve istinay zatisine ve kemal-i mutlakına muvafık bir surette, muhabbeti gibi bazı şuunatı var ki, miraciye macerasıyla onu ihtar ediyor. Mirac-ı nebeviyeye dair 31. birinci söz, hakaiki miraciyeyi usul-ü imaniye dairesinde izah etmiştir. Ona iktifaen burada ihtisar ediyoruz. Dördüncü nükte 70 bin perde arkasında Cenab-ı Hakk'ı görmüş tabiri bu niyeti mekanı ifade ediyor. Halbuki vacibül vücud mekandan münezzehtir, her şeye her şeyden daha yakındır. Bu ne demektir? El cevap 31. sözde mufassalan bürhanlar ile o hakikat beyan edilmiştir. Burada yalnız şu kadar deriz ki Cenab-ı Hak bize gayet garibdir. Biz ondan gayet derecede uzağız. Nasıl ki güneş, elimizdeki ayna vasıtasıyla bize gayet yakındır ve yerde her bir şeffaf şey, kendine bir nevi arş ve bir çeşit menzil olur. Eğer güneşin şuuru olsaydı, bizimle aynemiz vasıtasıyla muhabere ederdi. Fakat biz ondan dört bin sene uzağız. Bila teşbih ve la temsil. Şemsi her şeye her şeyden daha yakındır çünkü vacibül vücuttur Mekandan münezzehtir hiçbir şey ona perde olamaz fakat her şey nihayet derecede ondan uzaktır İşte miracın uzun mesafesiyle ve nahnu akrabu ileyhi min hablil ifade ettiği mesafesizliğin sırrıyla hem Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın gitmesinde çok mesafeyi tayy ederek gitmesi ve anı vahitte yerine gelmesi sırrı Bundan ileri geliyor. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın Miracı onun seyri sülukudur. Onun unvanı velayetidir. Ehli velayet nasıl ki seyri süluk ruhani ile kırk günden ta kırk seneye kadar bir terakkiyle, ile ı imaniyenin hakkal yakın derecesine çıkıyor öyle de bütün evliyanın sultanı olan Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam değil yalnız kalbi ve ruhu ile belki hem cismiyle hem havası ile Hemletayifi ile 40 seneye mukabil 40 dakikada velayetinin keramet-i kübrası olan miracı ile bir cadde-i kübra açarak hakayık imaniyenin en yüksek mertebelerine gitmiş. Miraç merdiveniyle Arş'a çıkmış. Kab-ı makamında hakayık imaniyenin en büyüğü olan iman-ı Billah ve iman-ı bil-ahireti ayn-ı gözüyle müşahede etmiş. Cennete girmiş. Saadet ebediyeyi görmüş. O Mirac'ın kapısıyla açtığı Cadde-i açık bırakmış. Bütün evliya-i ümmeti seyru süluk ile derecelerine göre ruhani ve kalbi bir tarzda O Mirac'ın gölgesi içinde gidiyorlar. Beşinci nükte Mevlid-i Nebevi ile Miraciyenin okunması gayet nafi ve güzel adettir ve müstahsen bir adet-i İslamiyedir. Belki hayat-ı ictimaiyye-i İslamiyenin gayet latif ve parlak ve tatlı bir medar sohbetidir. Belki hakikî imaniyenin ihtarı için en hoş ve şirin bir derstir. Belki imanın envarını ve muhabbetullah ve aşk-ı nebeviyi göstermeye ve tahrike en müheyyic ve müessir bir vasıtadır. Cenab-ı Hak bu adeti ebede kadar devam ettirsin ve Süleyman efendi gibi mevlit yazanlara Cenab-ı Hak rahmet etsin, yerlerini cennetül firdevs yapsın. Amin. Hatime, madem şu kainatın halıki her nevde bir ferdi mümtaz ve mükemmel ve cami halkedip, o nevin evin medara fahri ve kemali yapar. Elbette esmasındaki ismi azam tecellisiyle bütün kainatan nisbeten, mümtaz ve mükemmel bir ferdi halk edecek. Esmasında bir isme azam olduğu gibi masnuatında da bir ferdi ekmel bulunacak ve kainata münteşir kemalatı o cem cemedip kendine medarı nazar edecek o fert herhalde zihayattan olacaktır çünkü enva ı kainatın en mükemmeli zihayattır ve herhalde zihayat içinde o fert zihî olacaktır çünkü zihayatın envâı içinde en mükemmeli zihî ve herhalde o fert insandan olacaktır çünkü zihî içinde hadsiz terakkiyata müstâit insandır ve insanlar içinde herhalde o fert Muhammed Aleyhissalatu Vesselam olacaktır. Çünkü zamanı Adem'den şimdiye kadar hiçbir tarih onun gibi bir ferdi gösteremiyor ve gösteremez. Zira o zat, küre kürey arzın yarısını ve nevi beşerin beşten birisini saltanatı maneviyesi altına alarak 1350 sene kemale haşmetle saltanatı maneviyesini devam ettirip bütün ehli kemale, bütün envah hakayikete bir üstadı kül hükmüne geçmiş. Dost ve düşmanın ittifakıyla ahlakı hasenenin en yüksek derecesine sahip olmuş. Bidayet emrinde tek başıyla bütün dünyaya meydan okumuş. Her dakikada yüz milyondan ziyade insanların virdi zebanı olan Kur'ân-ı mu'cizül beyanı göstermiş bir zat, elbette o ferdi mümtazdır. Ondan başkası olamaz. Bu alemin hem çekirdeği hem meyvesi odur. عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَسَّلَاتُ وَسَّلَامُ بِعَدَدِ اَنْوَعِ الْكَائِنَاتِ İşte böyle bir zatın mevlit ve miracını dinlemek, yani terakkiyatının mebde ve müntehasını işitmek, yani tarihçi hayatı maneviyesini bilmek, o zâtı kendine reis ve seyyid ve imam ve şefi telakki eden müminlere ne kadar zevkli, fahirli, nurlu, neşeli, Hayırlı bir müsamere-i ulviye-i diniye olduğunu anla. Ya Rab! Habib-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam hürmetine ve ismi Azam hakkına şu risaleyi neşredenlerin ve rüfekasının kalplerini envar-ı imaniyeye mazhar ve kalemlerini esrar-ı Kur'aniyeye naşir eyle ve onlara sırat-ı mustakimde istikamet ver. Amin. Sübhaneke la ilme lenâ illâ mâ İnne ke entel alimul hakim, elbaaki, hu elbaaki, Sayit Nursi. 25. Mektup, telif edilmemiştir.